Haziran Projeyi Sayın Başbakan'a ilettik. Şu anda kendileri projeyi inceliyorlar. Kanal İstanbul projesinden çıkartılacak hafriyat ile Ay Yıldız'a da yapılabilecek. Dünya haritasında İstanbul'un yerinde bir Ay Yıldız olması gerçekten büyük bir olay. Yatırımcılarımız da hazırlar. Patentimizi de aldık. Sadece izin çıkmasını bekliyoruz. Çağlar İnşaat sahibi Gönül Çağlar Çılgın proje diye adlandırılan Kanal İstanbul projesinde denizden hafriyatla çıkartılacak molozun ne yapılacağı konusundaki sorunu çılgın Türk bakışıyla nasıl çözdüklerini anlatıyor. Habertürk. Suriye'de 2 ay önce üzerinde hem fikir olunan ateşkes süreci asıl Haziran'da test edilmeye başlandı. Ama test sonuçları hiç de parlak değildi. Ateşkes'e rağmen ülkenin dört bir yanında çatışmalar sürüp gittiği gibi komşu Lübnan'da yeni çatışmaların adresi oluyordu. Mayıs sonunda Hula'da 109 sivilin çoluk çocuk vahşice katledilmesinin yankıları da berdevamdı. Suriyeli diplomatları sınır dışı eden ülkelere Türkiye'de katıldı. Başkent Şam'daysa ise esnaf kepenk kapatma eylemlerine başvurmaktaydı artık. Esad yönetimi katliamın suçunu isyancılara attı. Esasen her iki tarafta karşı tarafı gerçek bir savaş ve yok etme planıyla suçlamaktaydı. Ateşkese rağmen çatışmada ölenlerin sayısı yüzü geçtiğinde Birleşmiş Milletler ülkede artık iç savaş durumu olduğunu ilan etti ve çalışmalarını askıya aldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında geçen yıl rekor sayıda kişinin mülteci durumuna düştüğünü belirterek Birçok insani kriz nedeniyle 800 bin kişinin daha ülkelerinden kaçtığını kaydediyordu. Toplam 44,5 milyon kişi 2011'i mülteci olarak geçirdi. Haziran itibariyle Türkiye'ye sığınan mülteci sayısının 33 bini bulduğu resmen açıklandı. Fakat 22 Haziran'da dünyanın ve ülkenin gündemine Suriye ile alakalı bir bulmacaya dönüşecek olan bir bomba haber düştü. Malatya'dan kalkan bir Türk savaş uçağı Laski'nin açıklarında düşmüş ya da Suriye tarafından düşürülmüş. Türkiye ile Suriye savaş noktasına gelmişti. Türkiye NATO'nun da desteğini arkasına aldığını ileri sürerek Suriye'ye nota verdi. İki pilotun cesetleri daha sonra denizde Amerika Birleşik Devletleri keşif ekipmanı yardımıyla bulunup çıkarılacaktı ama uçak tam neredeydi? Ne yapıyordu, nasıl ve neden düşmüş ya da düşürülmüştü gibi sorularla örülü muamma 2012 yılı biterken çözülebilmiş değildi. Uludere faciası gibi bu facia konusunda da bir resmi rapor gelmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin angajman kuralları artık bu yeni aşamaya göre değiştirilmiştir. Suriye'den Türkiye sınırına Güvenlik riski ve tehlikesi oluşturacak şekilde yaklaşan her askeri unsur bir tehdit olarak değerlendirilecek ve askeri hedef olarak muamele görecektir. Türkiye olarak Suriye rejiminin sınırlarımızda oluşturduğu güvenlik risklerini hiçbir şekilde tolere etmeyecek, karşılıksız bırakmayacağız. Suriye rejiminin bir hata yapmaması, Türkiye'nin kararlılığını ve dirayetini sınamaması yönünde uyarıyoruz Mecliste grubu bulunan siyasi partilerimizin gösterdikleri hassasiyet ve nezaket sebebiyle kendilerine teşekkür ediyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz milletimizin uçağı hedef alınmıştır Suriye'deki zalim yönetime zimni destek verenler tarih önünde bu aziz millet önünde mahcup olacaklardır Arap Baharı'nın uğradığı ilk iki ülkede ise bu baharda eski diktatörlerle hesaplaşılmaya başlandı. Mısır'da halk ayaklanması sonucu istifa eden Hüsnü Mübarek, Tunus'ta ülkesini apar topar terk eden Ali hakkında ömür boyu hapis cezaları verildi. Mısır'da halk ayaklanması sonucu istifa eden Hüsnü Mübarek ve Tunus'ta ülkesini apar topar terk eden Ali hakkında ömür boyu hapis cezaları verildi. Mısır'da Mübareğe verilen hapis cezasını yeterli bulmayan Mübareğin oğulları ile bakanlık yetkililerinin de aktanmasını kabul etmeyen halk tepkisini meydanlara inerek gösteriyordu. Enver Sedat'ın suikast sonucu öldürülmesinden sonra ilan edilen olağanüstü hal 31 yıl aradan sonra kalkmıştı. 2011'de mübarenin devrilmesine yol açan 18 günlük ayaklanmanın öncüleri arasında bulunmayan ve seçime katılmayacağını ilan etmiş olan Müslüman biraderler laik rakipleri arasındaki kaosu ve itişkakışı iyi değerlendirmiş kendi adayını seçtirmişti. Böylece Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi sanıkları yeniden yargılama sözü veriyordu. Bahreyn'de ise rüzgar ters yönde esiyordu. Emirlik kaba kuvvetle bastırdı. Ülkede 2011 yılında meydana gelen olaylarda yaralı göstericilere sağlık hizmeti veren doktor ve sağlık görevlilerine 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları kesildi. Libya'da ise işler iyice karışmaya başlıyordu. Kaddafi'yi batı bombardımanları yardımıyla devirip linç eden militanlar silahlarını bırakmamıştı ve işsizdiler. Onlar Birdenbire Trablus havalimanına işgal ediverince Libya'lılar nerede bu devlet diye sormaya başladı. You know we don't know what's going to happen to them and we hope that uh, some changes will happen until then we are gonna carry on protesting. We are gonna carry on going out. It doesn't matter if we get arrested. Five, six, ten times it's not gonna stop because in the end we have sacrificed a lot for democracy and for freedom. Haziran ayında şiddetin en acı şekilde hissedildiği bir diğer ülke ise Irak'tı. Ülkede ay boyunca devam eden bombalı saldırılarda yüzü aşkın kişi parçalanarak hayatını kaybetti. ABD işgal ordusu çekilmişti ama geride büyük bir yıkım tablosu kaldı ve üstelik bunun devamının da geleceği aşikardı. Haziran ayı dünyanın yarısına fırtınalar ve seller diğer yarısına da yangınları getirdi. Ama hangi yarısında yağmur, hangisinde yangın olduğunu kestirmek oldukça güçtü. Üstelik bunlar bir de yer değiştiriyorlardı bazen. Bangladeş, Çin ve Filipinleri vuran muson yağmurlarından 1 milyon kişi etkilenirken yüzün üzerinde insan hayatını kaybediyordu. Tropikal fırtına Deb yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde alarm verilirken ...Kolorado'da meydana gelen eşi görülmemiş orman yangınları yüzünden 36 bin kişi evini terk etmek zorunda kalıyordu. İklim değişikliği konusunda acil tedbirleri konuşmak üzere Rio'da toplanan ülke liderleri... ...iyi niyet temennileri dışında herhangi bir ciddi karar almaksızın toplantıyı bitirdi. Kuzey Kutbu'nda bulunan izleme istasyonları atmosferdeki karbon dioksit miktarının gezegende gelmiş geçmiş tüm rekorları kırdığını bildirdikleri sırada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Kuzey Kutbu'nun erimesinin ardından ortaya çıkacak petrole hücum yarışının startını vermek için kuzeye gidiyordu. Bu arada dünyadaki ekonomik kriz 2008'den beri bitmek bilmiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin finansçıları Vergi veren vatandaşların trilyonlarca dolarıyla kurtarmasının ardından Avrupa'da da kriz dalga dalga yayılmaya devam ediyordu. Dış yardım istediğini ilan eden ülkeler arasına Yunanistan, Portekiz ve İrlanda'nın ardından İspanya'da katıldı. Bu haberden sadece birkaç gün sonra listeye Güney Kıbrıs'ta dahil oldu. Avrupa'da krizin ilk ortaya çıktığı Yunanistan'da genel seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisi oyların %30'unu aldı ama akıllarda kalan Altın Şafak Partisi'nin önlenemez yükselişiydi. Milletvekili adaylarının televizyon kanalında açık oturumlarda karşılarındaki konuşmacıyı döven, seçim kampanyasında tüm göçmenleri kapı dışarı etmeyi ve İstanbul'u geri almayı vaat eden yeni nazi partisi meclise 5. sıradan girmişti. İngiltere'de ise farklı bir gündem Haziran ayında yer edindi kendisine. Temmuz ayında gerçekleşecek 2012 Yaz Olimpiyatları hazırlıklarına odaklanılan ülkede Kraliçe 2. Elizabeth tahtaki 60. yılını yani elmas jubilesini kutlarken İran'ın siyasi kolu Şinfein'in lideri Martin McGuinness'le bir araya geldi. Bir Şinfein lideri bir İngiliz hükümdarıyla ilk kez el sıkışıyordu. Haziran ayında Türkiye'de hastanede geçen polisiyet diziler revaçtaydı. İstanbul'da bir mahkemede polis memurları karakolda beyin kanaması geçiren bir kişinin kafasını yere vurarak kendine zarar verdiğini ifade ediyor. Yine İstanbul Fatih'te Ahmet Koca adlı bir vatandaşı dövdükleri kameralarda da görülen polisler olayın ardından hastaneden sağ ellerinde hassasiyet oluştuğuna ilişkin tıbbi rapor alıyordu. Cezaevlerinde ise isyan vardı. Urfa E tipi kapalı cezaevinde adli suçluların kaldığı kovuşta hapishane şartlarını protesto etmek amacıyla çıkan yangında 13 mahkum yanarak ve boğularak öldü. Ardından isyan dalgası birçok cezaevine daha sıçradı. Adana, Ceyhan, Karaman, Gaziantep ve Osmaniye'de isyanlar çıktı ve buralarda en az 47 kişi yaralandı. İstanbul'da da bir başka nedenle isyan vardı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Haliç Köprüsü'nün aynı anda bakıma alınmasıyla İstanbullular normalde yaşadıklarından daha büyük bir trafik kaosu içine girdiler. Saatlerce trafikte mahpus kalan İstanbullulara en yaratıcı öneri Karayolları Genel Müdüründen geldi. Cahit Turhan İstanbullulara kenti terk etmelerini tavsiye etti. İstanbul valisi ise müdürden daha ciddiydi. O özür dilemekle yetindi. Türk ordusuyla PKK arasında bütün yaz boyunca meydana gelecek çatışmaların ilk emareleri Haziran ayında görüldü. Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde bir grup PKK'lı 3 noktadan askeri birliğe saldırı düzenledi ve çıkan çatışmada 8 asker, 18 de PKK'lı hayatını kaybetti. Askeri operasyonların sürdüğü bilgisiyle beraber çoğunluğu Kandil bölgesi olmak üzere 9 ayrı hedefin vurulduğu da ayrıca açıklandı. Öte yandan KCK operasyonları 2012'nin en fazla tutuklu ve gözaltı sayısı ile devam etti. KESK Başkanı Lami Özgen'in de aralarında bulunduğu 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 22 kişi tutuklandı. KCK operasyonlarının bir diğer hedefi ise öğrencilerdi. Uzun. Sıcak bir yaza girildi, apa çıktı.